Selamun aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nesta'inu ve nestağfiruh. Ve na'udzu billahi min şururi anfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihi Allah fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve neşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü en Muhammedan abduhu ve resuluh. Ama ba'd. Feya ibadallah İttakullah ve atiu. İnna Allahu malzine ittaku ve lizinehum muhsinon. Kâl Allahu Taala ve jalfi Ve ittaku fitnatillâ tucibana lizina zâlimu minkum khasa. Ve âlimu ân Allâh eshâidulakab. Sâdık Allahu Ve Kâl Allahu fi ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum la yedurrukum man dalla idha ihtadaytum ila akhiril ayati sadaka Allahul Ve kallellahu taala fi ayatin akhar astauzu billah ya ayyuhallazina amanu la tetekuzu aduven fi ve ila Birkaç ayeti i kerimenin vererek e, hutbeme değerlendirmiş olacağım. Uzunca konuşmayacağım. Okumuş olduğum ayet-i kerimelerde öyle bir fitneden sakının ki onun zararı sadece o fitneyi işleyenlere has kalmaz. Bütün topluma sirayet eder, der. Yine e, diğer ayet-i kerimede e, benim düşmanlarımı ve e, kendi düşmanlarınızı dost edinmeyin e, diye hatırlatmalarda bulunur ve bu düşmanları yer yer sayar. Ee, diğer ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyurur e Siz ey iman edenler kendinize bakın. Eğer gerçekten hidayet üzereyseniz sapıtan dalalettekiler size zarar vermez der. Yine e metin olarak okumadığım ayet-i kerimede insanlardan bir kısmı Allah'a eşler koşar. Liderlerinden sembollerinden e, Allah'a e, eş değerde varlıklar edinir, endat edinir ve onları seçtikleri e, herhangi bir şeyi kutsallaştırdıkları, yücelttikleri bir değeri veya şahsı Allah'ı sever gibi severler. Halbuki müminlerin Allah sevgisi çok daha fazladır buyurulur. Yine zalimlere azıcık da olsa meyletmeyin yoksa size ateş dokunur, buyrulur. Yine şirkin en büyük zulüm olduğu Lokman suresi 13. ayette beyan edilir. İşte bu ölçüler içerisinde günlük olayları değerlendirmek ve Müslümanca tavır almak, Allah'ın sevdiklerini sevmek, Allah'ın buz ettiklerine buz etmek, salih amel peşinde bulunmak ve başımıza gelen musibetlerin çoğunlukla kendi ellerimizle yaptıklarımızdan dolayı olduğunu, kendi tercihlerimizin neticesi olarak dünyada avans cinsinden bazı fitnelere muhatap olduğumuzu e, uyanmazsak, tevbe etmezsek, kendimize dönüş yapmazsak e, bunun esas cezasının ahirete sirayet edeceğini unutmamak zorundayız. E, Rabbimiz hepimize razı olacağı e, inancı, razı olacağı davranışı razı olacağı bir e, hayat anlayışını nasip eylesin ve Müslümanca yaşatsın Müslümanca inşallah vefat etmemize e, yardımcı olsun. Ela inna ahsanal kelam ve eblan nizam kelamullahil melikil azizül alim. Kema kallellahu tebareke ve teala fil kelam ve iza kurel Kur'an fastemiu leh vansitu lallekum turhamun. Auzu billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الدين عند الله الإسلام صدق